Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar bir Gönül Sadası'yla yine birlikteyiz. Hocam bir yangın var, e, ailede bir yangın var, gençlikte bir yangın var, değer aktarımında bir problem var. Aile ve okul çocuklarımıza kadim değerleri aktarmakta yetersiz kalıyorlar. Gençler küresel kültürün önünde bir oyuncağa dönebiliyor. Asimilasyon zaten bu kitle iletişim araçlarının en iyi bildiği şey. Çocuklarımızı alıp mankurtlar olarak bırakmak istiyorlar. E, i̇şin doğrusu bunun hiç de masum bir şey olmadığını düşünüyorum. Bütün dünyayı aynı kültüre, monokültüre, yekpare bir kültüre, küresel kültüre boyamak isteyen bir harekat var. Veya kültürsüzlüğe. Veya kültürsüzlüğe. Çünkü kültürlü insan, düşünebilen insan, tefekkür edebilen insan tüketimciliğe direnebilir. Tabii. Tüketim nesnesi olmaz. Kendisi de alınıp satılmaz. Ama onun son kaleleri de yıkılırsa, tefekkür kalesi, efendim, kimlik kalesi, iman kalesi, bütün kaleler yıkılırsa... Sadece bir tüketici olur ve o tüketici de zaten kapitalist uygarlığın en çok sevdiği kişidir. Yani başına vurunca ona bir şey aldıracağı, cebini boşaltacağı, uzun saatler işlerde çalışı, çalıştırıp efendim, bir köle gibi çalıştırıp sonra onu kredi kartından yakalayıp bir köleye dönüştüreceği, ihtiyacı olmayan şeyleri ona aldıracağı bir nesne kılmak istiyor. Bunun içinde işte kitle iletişim araçları çok kolaylıkla insanları arzularını gemleyemeyen, bir türlü büyüyemeyen efendim, olgunlaşamayan e, hep böyle ergenlik fazında bireyler olarak bırakıyor. Bir yazar buna tutuklanmış yetişkinlik diyor kitabında. Arrested Adulthood diyor. Ne yani, kadar güzel değil mi? Büyürken ergenlikte bizi tutuklu bırakıyorlar diyor. Çünkü ergen heyecanlarının esiridir. Hep ister. Arzularının peşinde koşar. Arzularını gemlemek biraz da yetişkinliğin alametidir. Yani şu anda vakti değil, şu anda zaman değil. Bekleyebilirim. Beklersem daha iyi olur diyebilmek ilişkinliğin alametidir. Ve zaruretidir aynı zamanda. Tabii zaruretidir. Her işinize geleni yapamazsınız. Hayat Tabii. kadar e, smart değil. Biraz da Frank'le konuşalım. Yani evet. fancy değil yani. Evet. Aksi halde hayat size çok Kötü çarpar. Hayat bize her istediğimiz şeyi sunmak mecburiyetinde de değil. Mümkün değil. Tabii. Zaten olmaz. Ee, yani biraz her şeyi isteyebilirim, her şeyi yapabilirim, her şeye hakkım vardır ha. Ha. diyen bir kuşak. Son cümle çok mühim. Evet. Her şeye hakkım vardır. Tabii. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir gençle konuşuyorum. Genç diyor ki ben her şeyi söyleyebilirim aileme diyor. Evet. Ama ailem bana söyleyemez diyor. ...ben yani onlara kızabilirim diyor... ...bağırabilirim diyor... ...ama ailem bana kızamaz diyor... ...bu biraz eşitsiz olmuyor mu... işlerine geliyorsa diyor... ...ben böyle bir insanım diyor... ...yani evet. böyle sayısız gençle karşılaşıyoruz... ...bir de şöyle bir şey var... E, ...gençlerde... ...şimdi onlara... ...alfa, beta, y, z gibi isimler takılıyor ama... ...yani ben daha çok... ...internet kuşağı demeyi tercih ederim... Hmm. Çünkü onun şekillendirdiği bir kuşak internetteki görsellik eksenli kültürlerin şekillendirdiği bir kuşak video oyunların şekillendirdiği bir kuşak Bir yazar ay kuşağı diyor i kuşağı hı hı. Bu meşhur Apple'ın ay şeyinden hareketle. iPhone'dan iPhone'dan hareketle Her şeyi baştan hak etmişlik ve hiçbir şey için zahmet harcama zorunda hissetmeyiş. Zahmetsiz bir şeylere ulaşma Çalışmadan mesela en iyi okullara girmek istiyorlar. Çalışmadan en iyi pozisyonlara oturmak istiyorlar. Emeğe talip olmayan bir grupla karşı karşıyayız. Biraz da bunlar tabii geçtiğimiz programda da söylemiştim. Ekranların emzirdiği bir kuşak. Dolayısıyla anne babadan, atadan dededen, baba babaanneden, dededen kendi kültürlerini, kendi kültürel değerlerini almak yerine... ...popüler kültürün şırınga ettiği... ...yüzer gezer takım... ...değerlere kavuşuyorlar. Mesela cinsiyetle... ...ilgili hakları... Efendim, ...insanlıkla ilgili çok temel... ...bazı hakların önüne koyuyorlar. Mesela, evet. Açıkça... ...sizin söz söyleme hakkınız... ...elinizden alınabilir, bir yerlerde... ...bombalar başınıza yağdırılabilir... ...yaşama hakkınız elinden alınabilir... ...bu konularda en ufak bir protesto yok... ...ama o batıda üretilmiş hassasiyetler üzerinden hızlı bir tepki verebiliyorlar başka konularda. Evet. Üretilmiş hassasiyetler üzerinden. Tabii. Üretilmiş hassasiyetler üzerinden. Yapay. Yapay. yapay. Evet. Böyle bir ben girizgahı yapayım. Güzel, çok Buyurun güzel. efendim siz. Şöyle yani parça parça konuşacağız. Tabii. Bu bir sohbet akışı böyle. Dediğiniz çok doğru. Şu anda bir gençlik var. Türkiye'de bunu çok daha net görüyoruz. Hı -hı. Onun da sebebini hemen söyleyeceğim. Bu gençlik ...bana hiçbir sorumluluk verme... ...ben istediğimi yapayım diyor... ...kabaca olay bu... ...biraz üzerine gittiğiniz zaman... ...beni niye doğurdunuz ...beni niye dünyaya getirdiniz diyor... ...anneye babaya... ...benim de çevremde böyle şeyler... ...oldu eskiden şimdi artık pek olmuyor... ...çünkü insanlarla temasımı iyice azalttım... ...yani yaş itibariyle... ...bir de tercih itibariyle... ...akım bu bir akım doğru... Ee, ...internet nesli o da doğru... ...ben bunu deyince aklıma... ...dünyada e, ilk kötü tabii biraz da medeniyet tarihi biliyoruz... ...şöyle bir akımlar geldi... İnsan böyle çok akım var... ...peki bu akımın eski akımlardan farkı ne? ...daha hızlı niye? ...çünkü görsellik ve işitsellik çok önde... ...eskiden böyle bir şey yoktu... ...ama her akım bir süre sonra kayboluyor... ...bitiyor ve yerine... ...dünyanın kendi ritmi geliyor... İlkten başlayalım... ...antik Yunan çok güçlü bir medeniyet... Modernite de öyle söylüyor... Ve bu gençler üzerinde kurul bir medeniyet. Erkek vücudu ve erkek atletizmi. Helenistik çağla beraber bu medeniyet ve bu gençlik e, dinçliği ve zindeliği antik dünyadan çıkıp kadim dünyaya giriyor. Bir süre sonra kayboluyor. Attık gençliği kutlayan bir anlayış yok orta yerde. Hayatın kendi ritmi var. Hayat bir bütün yaşlısı, genci, tüccarı, öğretmeni Din adamı, siyasetçisi ve peygamberleriyle hayat bir bütün, otoriteyle bir bütün. Roma'da gladyatörler gene fiziksel bir güç. Bu, bu güç Cermenlerin akıncı ruhu karşısında perişan oluyor. Medeniyet tarihinin bana getirdiği çok mühim bir özellik, e, hayata geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Biz dar bir noktadan baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Modern çağa gelelim. Hitler'in ve Mussolini'nin gençlik örgütleri var. Büyük e, siyasi ve ekonomik şoklar üzerine kurulan bir, e, sarsılan bir dünya, ciğermen ve İtalyan dünyası. E, yaşlılar çok kolay mobilize olamazlar. Onlar daha tenil hareket ederler. Gençleri kendi siyasal gücüne e, basamak yaparak ortaya çıkıyor. İşte e, kara gömlekliler kahverengi gömlekliler. Ne oldu? Dünyanın realitesi karşısında. Hangi realite? isim de vereyim. Churchill. İngiliz Başbakanı Churchill, Bahriye Nazır'ı bir hesap yaptı. Şöyle etti, böyle gitti. O gençlik örgütleri bitti. Bugün artık Alman gençliği, İtalyan gençliği diye bir şey yok. Sinema örgütü var, Volkswagen'lere var vesairesi var. Z kuşağı da böyle bir şey. Veya internet kuşağı. Bu da bir süre sonra geçecek. O insanlara tabii ki... ...benim temas ettiğim... 40 yaş kuçağı şu anda beraber çalıştığımız... ...diyorum ki altyapıyı kim hazırlıyor? Bu çocukları biz hazırlıyoruz diyorlar. Niye hazırlıyorsunuz? Biz çok çile çektik onlar çekmesin diye diyorlar. Ne yapıyorsunuz? Yemeği ne yemek isterse pişiyor. Ne giysi imkan varsa alınıyor. Hatta imkan zorlanarak alınıyor. Ne tatil gezi, gezi varsa... ...önce onlar yapılıyor. Ve tabii ki ev ısınıyor ve elektrik yanıyor bu çok mühim bir şey fişi çektiğiniz anda bütün altyapı çöküyor ve çocuk bu yapıda bunu kim getiriyor ama gençlik sabit bir şey değil bugün 15 yaş 2022, 32'de 25 yaş 42'de 35 yaş yolun yarısı 52'de 45 yaş belki birçoğu yok baba ve anne zaten yoklar kömürü kim çıkaracak, Petrolü kim bulacak gazı kim arayacak Ekmeği kim alacak? Sen alacaksın. Ey delikanlı, ey genç kız. Şu anda hiçbir şey beğenmeyen, aa bu pasta mı? Kremasını istemem. Bu bilmem ne mi? Bu ayakkabı niye o marka değil diyen? gidip Sen kazanacaksın ve alacaksın. ister istemez. Annem baban ölmüş olacak Allah rahmet eylesin dersen tabii yani. Bunu anlatamadık. Türkiye bunu e, e, anlayacak bir zaman sonra. E, ne kadar söyleseniz faydası olmaz. Bizzat kendisinin denemesi lazım. Onun için eskilerin tecrübelerinden istifade etmek çok mühim. Sıfırdan başlamazsınız hayata. Ama şimdi başka bir resimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bakacağız. Peki buna karşı ne yapmamız lazım? Bir sabit kadem duracağız. Yani bu toplumun en azından bir şeylerin farkında olan insanları sabit kadem duracaklar. Gündelik akımlarla ne kadar kuvvetli olursa olsun kendi pozisyonlarını da terk etmeyecekler. Bu çok mühim bir hadise. Bu şekilde yürür. Bu da bir şeyde bitecek. İşte en son hadiseyi konuşalım. 25 milyon ton tahıl birikmiş. Hı hı. Ukrayna limanlarında. Hı hı. Dü Dünya aç. Şimdi yeni yayın çıkıyor. İtalya'nın makarnasının buğdayı oradan geliyormuş. Almanların broşinin buğdayı oradan geliyormuş. Ne dediler? Bu 25 milyon ton Ukrayna selsefil, Küreselciler Ukrayna'yı savaşa soktu. Putin de fırsatı kullandı. Rusya'nın nefeti geniştir. Bakın haritaya Rusya'nın toprağı bitmez. Bunu Napolyon denedi. Ukrayna lideri Napolyon'u ölçemez bile yani. Perişan oldu. Hitler denedi o da perişan oldu. Bu kadar hadise basit. Şimdi yeni yeni anlıyoruz ki esas muhtaç olana pek az gidiyormuş o buğday. Maalesef. Maalesef. Yani ne oldu hani ne, peki ekmek olmazsa evet ekmek pasta yesinler bu pasta da aynı buğdaydan yapılıyor bu kadar basit düşünmemek lazım gençleri eğer bizim programı dinliyorlarsa genç anne babaları genç ebeveynleri, genç muallimleri biraz tefekkürle doğru yönlendirmek lazım yani temel gıda maddesi insan insan doymak istiyor ısınmak istiyor giymek istiyor üşüyor çünkü yani hocam ailelerin yaptığı Pek çoğumuzun yaptığı hata şu. Çocuklarımıza sorumluluk vererek yetiştiremiyoruz. Heh. Günümüz toplumunda... Bilalesef şey, anneler. Evet. Çocukların e, ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmamaları isteniyor. Evet. evet. Aşırı koruyucu tavırlar ya o helikopter annelik dediğimiz şey çocuğun etrafına pervane olmak, çocuğun hayattan öğrenememesine, kendi kararlarını alamamasına ve e, bir... ...olgunlaşmamışlık halinde kalmasına yol açıyor. Bu çocuklar... ...daha sonra her şeyi istemeye hakları olduğunu... ...düşünüyorlar. Evet. Hak etmeden bir şeyleri alabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü o background'dan geliyorlar. Evet. O background'dan geliyorlar. O öyle olunca onu devam ettiriyor. Benim arkadaşlarım... yani 80 yaşında... ...daha birkaç sene önce anlattılar. Hı -hı. Çocuğun problemini çözdük dediler... ...belli bir yaşa kadar. Hı -hı. Hatta bir tanesi... Çocuklar üniversite hazırlıkken işi gücü bıraktı, onları hazırladı. Hı hı. Ama şimdi çözemiyorlar. Nasıl o orada nasıl bir problem oldu hocam? Şöyle, yani çocuğunu bir fedakarlık yapmış yani. Tabii Tabi tabi işinden ayrıldı arkadaşımız hı hı. ve bir yıl çocuğuyla çocuklarıyla üniversite hazırlık hı hı. E, aşamasında meşgul oldu muazzam ee, bir fedakarlık çok bir tabii. içerisinde evet. bir tatmin bu kendini tatmin bir biraz noktada. kendini tatmin evet, evet. Biraz kendini daha mi? doğrusu e, çocuğu evet. üzerinden kendi başarısını tescil Aa, etme buna evet. enstrümantal narsizm deniyor Bak, aletli <gülüyor> narsizm <gülüyor> bir şey kullanarak bir vasıta kullanarak evet, evet. kendi narsizmasını evet. tatmin, tatmin ediyor sonra ne oldu ilginç bir hikaye bu sonra Hı -hı. E, çocuğun biri evlendi biri evlenmedi Hı -hı. hayatta bir yere geldi ama tatmin olmuyor ve yani işte elli yaşına yakın bir zamanda babaya ve anneye söylediği şey şu. Beni niye dünyaya getirdiniz? Hmm. Çünkü artık onun mesela psikolojik problemini çözemiyorlar yani. Para var, imkan var, eğitim var ama bir dost arıyor, bir dayanak arıyor. Onu bulamıyor anne ve baba. Onu kendi bulacak. Bulamazsa da kaderine razı olacak. E, tabii ben çok seviyorum ama ikisini çok muhterem insanlar, sınıf arkadaşlarım. Şey yapamadıklar. E Tabii şunu söyleyemedim. Yani bu insana, bu genç insana çocuklardan itibaren kader diye bir şey vardır. E bu kaderi istersen tragediyadan okut. Yunan tragediyasından okut. İrade ile kaderin çatışması. İstersen hamletten okut. İstersen bizimkilerden okut. İstersen fuzulyeden okut. Ama var bu yani. İstersen de kamüden okut. Benim bilgilerim burada kaldı. Şimdi mutlaka yeni kaderle alakalı yazanlar da vardır da artık çok ilgilenmiyorum. Yani şeyden düştüm. İlgi alanım azaldı. Ama Karsın yeni birisi dikkat çeker. Onu da okurum. Yani, onu da söyleyeyim. E bunu siz kaderin ona sorduğu soruları siz cevaplandırıp yahu sana da çocuğum kader böyle bir şey sordu ama bak sen bunu yap ben bunu yapıyorum diye öğretmezsen ona der ki beni niye dünyaya getirdin? Rahmeti peder okurdu. Maderle peder olup bahane Sevketti kader beni cihane. <gülüyor> 5-6 yaşındayken ben bunları dinledim. Evet. Maderle peder olup bahane. sevketti kader beni cihane diyor yani. Bu kadar. Bunu size söylüyor değil mi? Tabii tabii. Merhum babanız. Tabii. Zaten espri orada. Ama ne o, güzel. Bu Hep anlıyor size, mu evet. anlamıyor mu diye bakmıyor. Tabii. İz kalıyor. İz kalıyor. İz tabii. kalıyor. Geçtiğimiz <gülüyor> senelerdeki bir programda... Valdeniz'in, e, merhum Valdeniz'in sizi hep bir ayet okuyarak, evet, e, inna Allahumma evet, dışarıya uğurladığını o, tabi, o da var, söylemiştiniz. Evet, benim rahmetli anneciğim de beni yola vurduğu her seferinde dualarla. Falahu hayyun ve rahimin. Evet. Bu Hazreti Yusuf'un kıyırvana okuduğu dualıdır. Ee, Mısır'ın e, azizi. Oldu o vezir Hazreti Yakup'a hediyeler yolluyor Yol emniyeti için Valide de bunu çok söylerdi yani Bir de çocukken Yaramazlık yaparım Ben bunu Türkçe zannederdim İnnallaha ne in, yer Allah sabredenlerle beraberdir Demekmiş <gülüyor> Ayet-i kerime bu da i̇şte Böyle şeyler Dolayısıyla ben bunları çok dert etmiyorum Bilmiyorum belki de haksızım ama Yani geçer diye düşünüyorum Büyüm olan Önce kendimin sabit kadem durması. Kime karşı? Önce kendime, eşime ve çocuklarıma karşı ve torunlarıma karşı ve gelinlerime karşı sabit kadem durabilmemdir hadise. Ee, bu kadar basittir. Yani bu akıma onlar kapılabilirler. Eyvallah ben kapılmıyorum arkadaş. Benim kapıldığım başka akımlar var diyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu da çok mühim bir nottur. İnsan kalbinin esiridir kalbinin sultanına bağlıdır. Bu kalbinin sultanı zaman zaman paradır, zaman zaman kadındır, zaman zaman dünyadır. Ama daha büyük hazlığı tanırsa ona bağlı olur. Dolayısıyla insan kalbinin duygularının daha yüksek, daha ulvi, daha yüce makamlarla temas kurmasını sağlamalıdır. Ona gayret etmelidir. Bu şeyin ayaşlı Şakir Efendi diye çok mühim bir hazret var pek bilmiyor, kendini saklıyor. Her perisi, Maya bakmaz diye i nadidebin. Belki burada okuduk ama bir daha okuyalım. Her sevad-ı zülfe meyletmez dili sevdakarin Her güzele nadiideyi gören gözüm bakmaz diyor. Ama baktığı olacak, olacak şimdi onun. <gülüyor> Ve her siyah saçlığı da sevdayı, sevgiyi, aşkı bilen gülüm her siyah saçlığı meyliye etmiyor. Çünkü afitab-ı hüznü akıbet eyler uful. Güzellerin, güzellik güneşi sonunda batar. Peki sen ne istiyorsun? Sen de bir şeye bakacaksın. Ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin. La uhibbul afilin ayetten alıntı Cenab-ı İbrahim'in. Hani var ya metaforu işte ay güneşler, yıldızlar. Ben batan şeyleri sevmem diyor Hazreti İbrahim. Almış koymuş oraya. Şimdi bunları tanıdığı zaman insan tabii ki dünya var. Tabii ki evlat var, çocuk var, para var. Karşı cins var. Makam var, mahsup var, eyvallah, hiçbir itirazımız yok. Gönlümüz zaman zaman diyor mu? Ediyor, söyleyelim. Ama bir başka güzeli tanıyınca o geçici bir heves olarak kalıyor. Ne diyor? Beni beklemeyin, o bir heveste diyor. Gelemem, aynalar yolumu kesti. Ne demek bu? Gönül mirat rahmandır diyor Şemseddin Sivasi. Hmm benim gönlüm diyor seni yo o diyor o heves yolumu kesti diyor yani. Gönül hakkın aynasıdır. Aynasıdır diyor yani oraya düşer diyor. Onun için sildim aynayı diyor Hazreti şey. Allah yolunda. Onu e, ayna e, biraz da kalbin metaforudur. Tabii kalbin metafor. Çünkü aynayı e, kalbi yeterince cilalarsak Allah aşkıyla evet. bir aynaya dönüşür evet. ve. Alemde aslında o hakkı yansıtan bir şey o haline gelmiş oldu. Nefeste de var aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme. Cenab-ı Ali muhabbeti yani. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey zaman zaman imtihanlar olur. Antik Yunan'da dünyayı imtihan etti. Hz. Musa'ya karşı rasyonel bir dünyaydı. da etti İsa'ya karşı. İtler de etti, filan etti. Bakalım ne, Allah ne gösterecek yani. Kalbin tanıması lazım. Annelerin, babaların da olabildiğince sağlam durması lazım. Ve çocuklarına nerede yanlış yapılmışsa orada kesip yavaş yavaş tediric diye bir şey var. Hayatta ve dinde. Birdenbire olmaz. Vücut nasıl siz hekimsiniz biliyorsunuz. Bir anda sıcağa girdiğiniz zaman, bir anda suğa girdiğiniz zaman vücut bir tepki veriyor. Ruh da öyledir. Ağır Yavaş yavaş sindire sindire yapmak lazım. Böyle bir istematik dahilinde tabii yine merhum bedelden Allah tefikatı ilahiyesini bizlere refik eylesin evladım. Her zaman duası bu. Bizi bize bırakmasın. Eskilerin duaları böyle. Biz yalnız kalırsak işimiz zor. Niye? Şeytanla ve nefisle baş başa kalırız. Yani geçtiğimiz ilahyesini. programlardan birinde bahsetmiştim geçtiğimiz senelerde benim e, sevgili bir doktor arkadaşımın e, dedesi de müderristir Selanik'ten gelme e, sonra Samsun'da yaşadılar onun da çok güzel bir duası var tut demeden tut elimi diyor ya. tut demeden tut. çünkü ben düştüğümü fark etmeyebilirim bazen düşmüşümdür kendimi gayet iyi bir halde zannediyor evet, çok doğru şeytan öyle gösterir nefis öyle gösterir düşmüşem kaldı rahmetim boldur ne güzel. İlahi var ya. Yani. Ağlatma güldür. Tabii. Derman sendendir. Şimdi bizim Ayşe Şasa hanımefendi. Allah rahmet, <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Onun telefon konuşmaları çok meşhurdu Ayşe ablamızın. Uzun uzun konuşurdu. Uzun uzun konuşurdu. <gülüyor> evet. Sağ olsun bizi de aradıkların arasına dahil etmişti. Şimdi bir sefer arıyor evi. Ben yokum. Boş da bırakmaz. Bizim hanımefendiyle sohbete başlıyor. Nasılsın kızım diyor. O da Allah büyük dert vermesin Ayşe Hanım diyor. Çok şükür iyiyiz diyor. Kızım öyle deme diyor. Allah dert vermesin. Dert dert. vermesin. Küçük de istemiyoruz. Tabii sen diyor küçüğünün de senin ne yapacağını bilemezsin diyor. Tabii tabii. <gülüyor> o Rahmandır, Rahim'dir, cömerttir. Ondan isteyebildiğin en fazlasını isteyeceksin tabii. diyor. Allah dert vermesin diye isteyeceksin tabii. diyor. Aynen öyle tabi Dolayısıyla yani genç annelere Babalara da sözümüz o Yani çok endişe etmesinden yani düzelir evvelallah Dua etsinler kendiliği istikamet Üzerine dursunlar Ve O muhabbeti çocuklarına telkin etsinler Bakış bile yeter yani bakış Yüz hatları Yavaş yavaş bir tabi bir de Disiplin o da çok yavaş yavaş olacak inşallah. bu da geçecek yani problem değil yani düşünmeye başladı insanlar işte karşı fikirler Mesela Baudrillard diye bir adam var. Sanal her şey hakim oldu diyor. Ama hayatın realitesi değişmiyor. İnsanlar aç kalıyorlar. insanlar üşüyorlar. Avrupa düşünüyor bu kışı nasıl geçireceğiz diyor. Gönüller kırılıyor. Mesela sanal aşk diye bir kitap yazdık biz. Şuradan yola çıktım hocam. Bir tane hanımefendi geldi bir gün. Sanal alemde bir beyefendiyle kuvvetli bir aşk doğuyor aralarında. Fakat ikisi de sanal. Birbirlerini yüz yüze görmüş değiller. İkisi de şey... ...takma isim. Ha. Şiirler, Leyla'lar... ...mecnunlar... ...ikisi de böyle tasavvufla da uğraşıyor filan. Artık üst düzeyde... ...soyutlamalar. Fakat bir gün geliyor... ...yani bir vakit geliyor... ...hanımefendi artık... ...müşahhas hale getirmek... ...kimsin ya, bana kendini göster diyor yani. Beyefendi kaçıyor. Tabii. Sonra, çünkü çünkü onun çok için ağır bir depresyonu koyduğunda çünkü gelmişti. Çünkü onun için, evet. için bir fantaziydi bu. Evet. O kızla oynadı, oynadı. Bir başka e, ufka yelken açacak ondan sonra. Tabii ki maalesef böyle işte yani. Yani sanal iletişim dediğimiz şey de hakiki gönül kırıklıklarına, hakiki ya, kalp kırıklıklarına ya, yol açabiliyor. Evet. Oyun diye başlıyorsun, sonra gerçek evet. oluyor, hakikat oluyor. Yine burada ben yıllar önce. Daha bu kadar internet teknolojisi gelişmeden önce bazı sohbet odaları vardı. O sohbet odalarında gençler bir araya gelip konuşuyorlardı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ergen kliniğinin şefiyken bir gün bir kız görüyoruz viziteki genç kızımızı. 17 yaşlarında. Zor kurtarılmış. ipten, yani. Morarmak üzereyken artık yani aile fark ediyor ve ipten alıp getiriyorlar. E, niçin intihar ettin evladım diye sorduğumuz zaman arkadaşlarım diyor bana hücum ettiler diyor şeyde diyor. İnternette. Sohbet odasında internette, i̇nternette diyor de. bana ezik dediler diyor sürekli hücum ettiler diyor. Bu siber zorbalık şu anda adı evet. bunun. Aha. Bu siber zorbalıkla e, intihar girişiminde ondan çok ergen var mesela. Yani, bu, yani buradan şuna geleceğim sanal alem deyip geçmeyelim. Tabii. Bunun... E, yaktığı canlar gerçek Reel aleme de intikal ediyor Ruh, ruhumuzda tabi etki ediyor söz ve çizgi ve ses çok mühim bir hadise bizim ruhumuzda derin orada kalmıyor o iş ve bunu bir haz duyarak yapan böyle sadist insanlar var buradan çok para kazananlar da var yani tabii. genel maniyet o bakımdan biz e, alemin gerçek sahibine iltica ediyoruz ondan yardım istiyoruz o problemlerin geçici olduğunu biliyoruz ve onun bize gösterdiği yoldan evladımızı, öğrencimizi eğitirken hiçbir zaman realiteden kopmuyoruz. Eğitim metodu olarak da. Biraz evvel bahsettiğiniz fafkelerde o güzeldi. Yetkiyi mesuliyetle beraber vermek lazım. Salahiyet ve mesuliyet. Şimdi insanlar imkan açıyorlar, hiç mesuliyet vermiyorlar. Sıkıntı orada. Denge bozuluyor. O genç insan, o saf, temiz Özgün varlık hayatı hep öyle zannediyor ama problemi vereceksiniz. Yapamaz, bir de yapamaz, üçüncü de yapar. Yanlış olur düzeltirsin, tedbirini alırsın, düşerken tutarsın. İnsanoğlu çabuk öğrenir ama öğrenmeyi açık olmaz. O ciheti açmak lazım diye düşünürüm. Evet, kıymetli hocam çocuklarımızı ekranın başından kaldırmamız gerekir. Evet. evet. Yani anne babaların günümüzde en önemli görevlerinden bir tanesi bu. Evet. Göz göze bakabileceğimiz, diz dize durabileceğimiz, gönül gönüle durabileceğimiz insan ilişkileri ihtisas, konuşmamam ihtisas gerekiyordu lazım. ama maalesef konuşacağım ebeveynlerin büyük genç ebeveynlerin çocuktan sıkılmaması lazım. Tabii. Bu biraz ağır bir hmm. e, tespit oldu ama maalesef gördüğüm budur. Onu çizgi filmin esaretine terk etmememiz lazım. Tabii. Aradaki o manevi ilişki, o ilahi ilişki her zaman dili tutmamız lazım. O bize emanet. Nasıl biz babamıza, annemize emanet idiysek o da şimdi bize emanet. Tabii. Çizgi Tabii. filmin, işte bilmem internetin Tabii. büyüsüne onu kaptırmamamız lazım. O büyünün esasında büyücüsü var. O da bir zekanın bir ürünü ve bir maksadın ürünü. Allah hepimizi muhafaza buyursun diyelim. Amin. Bu amin, cihette. Amin, amin. Bu duayla... Kapatalım. Bu programımızı evet. da kapatalım inşallah. Evet. Bir Arap atasözü varmış. Bazıları Hazreti Ali'ye de atfederler bu sözü. İnsan anasından babasından çok yaşadığı çağa çeker der. Yaşadığı çağa benzer der. Doğru. Yaşadığımız çağda bir sürü musibet, sıkıntı, kötülük varsa... Çocuklarımızı i̇şte daha fazla belki yakınımızda tutmamız lazım. Göz mesafesinde tutmamız lazım. kendimizi de muhafaza etmemiz kendimizi lazım. Kendimizi muhafaza evet, etmemiz evet, lazım evet. tabii. Belki en evvel kendimizi evet, evet, muhafaza evet. etmemiz lazım. Hani uçaklarda evet. meşhur şey vardır Aa, ya. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oksijen maskesini önce kendimize takalım. Önce biz nefes alalım ki çocuklarımıza da nefes evet, aldıralım. Evet, evet. Gönlünüze bereket, teşekkür kıymetli ederiz, hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam saadetin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırla kalınız.